ya sen benim adaşım sen söyleyeyim beni Neredeyiz biz? Belen sizde. Belen sizde. uçaktaki uçaktaki şey mi değdi? Hayır hayır. Ha o Dumlu Cidecim, mı Dumlu mu? Yes? Şimdi meme de mi demiyorsun? Du mu? değil mi? mi? Göl Marmara var. Onu koydu dam diyorlar. Keuğu dam diyorlar. Hı. Hmm. şeyi hatırlıyor musun? 7-8 yıl önce Eee Koyadaki 5'lerin 5'lerin bir kadını getirin. Sırlamışlardı. Üçler mezarı. Üçler. Üçler. Öyle kimse koymadı oraya. Hatırlar Eva Mayra Devuş diye <gülüyor> bir, bir kadın vardı ya decik. Eva Mayra Devuş Eva Mayra Devuş diye bir kadın O kadınca Ama. vefat Aa, etti de evet. üçlere getirdi. Üçler mezarlığına. Paris'ten getirmişler. Üçler türbesine değil, mi? Üçler mezarlığına. Mezarlığına dedi İslâm, şimdi. Müslümandası koyanlar. Müslüm, Ayşe mi ismini almış öyle bir şey yani? Müslüman olmuş Olur. yani.